Öyle ki sen, o halkı, içi boş vurma kütükleri gibi yerlere serilmiş görürdün. Şimdi onlardan geriye kalan bir şey görebilir misin? Firavun da, ondan öncekilerde alt üst edilip, yerin dibine getirilen Lut milletine ait kasabaların ahalileri de, hep o günaha yani şirke girdiler. Rablerinin elçisine isyan ettiler.